Muhterem efendim, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, münafıkları Hazreti Ebu Bekir veya Hazreti Ömer gibi sahabilere söylemiyor da Hüzey Fethül Yemani'ye söylüyor. Bunun hikmetine olabilir? Allahu u Alem bir, yani başkalarının başka meziyetleri olabilir de idari meziyetler olabilir, kabiliyetler olabilir. Vaka Hazreti sır Bekir'in tutma ile alakalı bir vakası var, bir hadsisi var. O mevzuda çok ketum olduğu görülüyor ama Fakat Zeyfetül Yeman Hazretleri Daha ketum olabilir ondan dolayı Onu söylemiş olabilir <gülüyor> Bir Bir Efendimiz Allah'ın bildirmesiyle Kendinden sonra Hz. Ebu Bekir, Ömer'in halife olacaklarını Bilmiş olur Böyle olunca da Onlar bildikleri takdirde idarede Müdahale edebilirler yani Hakim duruma gelince müdahale edebilirler Mesela Hz. Ömer kendi döneminde bir genci bir delikanlıyı Medine'den dışarıya, daha tenabiyeye, küçük bir kariye sürgün ediyor. Daha küçük, daha basit bir meseleden dolayı toplumun selameti adına. Şimdi onlar bilerek, bilmeyerek, farkına varmadan baskı uygulayabilirler. Biliyorlarsa o esamiyi baskı uygulayabilirler. farklı tedbirlerde bulunabilirler. Oysa ki, Efendimiz hayatta bir münafık gelmiş, demiş ki ben şimdiye kadar hep nifak içindeydim ama şimdi inanıyorum yürekten. Ama benim gibi çok insan var. Bunlar da gelse bana söylemediyor efendimiz onları sollar mesela. Ve getirmedi diyor onları bana. Efendimiz o mevzuda uyguladığı taktik şu. Onlar bu toplumun içinde kalsınlar. Oğuz meratlarını satlatusunlar. Çocuklarından, eşlerinden, evlatlarından da satlatusunlar. Nitekim Abdullah İbni Bey bin Selur baş münafık, Reisül ül Ayşe Validemiz'in ifk hadisesinde de başrol oynayan bir insan. Ama onun kızı Naciye çok önemli bir mümine. Oğlu Abdullah İbni, Abdullah İbni Bey bin Selur çok önemli bir Müslüman, çok önemli. Hatta geliyor bir gün diyor, asab arasında diyor, arkadaşlarımız arasında babamın münafık olduğu, öldürülmesi gerekli olan birisi olduğu söylentileri var. Eğer birisi öldürecekse ben mümin kardeşime karşı içimden iğbrar duyarım. Müsade buyur ben öldüreyim onu diyor. Yani şimdi bir de o bildirme meselesinde bu türlü şey olur. Onlar hep kuşkuyla bakılır üzerlerinde. Tereddütle siz onların üzerine giderseniz, bunlar da kabuk bağlarlar. Yani etraflarında bir stoplazma oluşur onları. Kendileri bir sera oluştururlar, korumaya giderler. Bu defa akidelerini de korurlar, düşüncelerini de korurlar. Oysa ki öyle silmişlerdi ki toplumun içinde. Yani eşlerinden bile o duygularını ketme diyorlardı, Çocuklarından ketme diyorlardı o duygularını. Kendileri ölüp gidin çocukları onlardan farklı olarak yetişti. Farklı olarak neşet etti. Bu bir topluluğu içinde münafkın çocuğu münafık olmadı. Tabi'in döneminde de münafık olmadı. Daha bilemeyeceğimiz değişik hikmetlere binaen Efendimiz sallallahu ve sellem, Onları umuma açmamıştır, umuma bildirmemiştir ve ileride hükmedecek insanlara da bildirmemiş. Hz. Ali'ye bildirebilirdi çünkü çok hakperest, çok hakperest birisi, damadı aynı zamanda, çok yakını. Alevilerin anladığı manada bir vasil meselesi söz konusu olmasa da, fakat vasilim dediği, aynı zamanda Harun'un Musa'ya nispeti neyse Ali'nin bana nispeti o da ve o da bir peygamberdi ve aynı zamanda Diyanet işlerini tedbire memurdu. Eski ahitte kehanet falan diyorlar da ama mabetleri hazırlama, işte o çadırları planlama, halk oraya toplama, orada din adına yapılan merasimlerde yapılacak şeyleri bir program çerçevesinde ortaya koyma ona ve onun sülalesine aitti. Bugüne kadar yani şeylerle, sinagoglarla iş yap onlara kaldı. E, ölü olunca yani Harun Hz. Musa'ya yakınlığı ölçüsünde Hz. Ali çok önemliydi, ona söyleyebilirdi. Hakperestliği içinde tabii bir de fütursuzdu, mümahşatsızdı yani. Kendisine birisi mesela i̇bn Sebe, onun mevcudiyeti, Adem mevcudiyeti mevzuunda da farklı rivayetler var ama fakat mevzu kitaplar öyle bir zatın bulunduğu, aslen Yahudi olduğu ve ilk defa Müslümanlar arasında nifakı çıkaranı olduğu i̇bn Sebe, Hatta i̇bn Sebe tabiri Müslümanlar arasında ilk defa nifak çıkaran adam manasına, nifak çıkaran herkese sonra bir ünvan olarak verildiği i̇bn Sebe falan da tam bir i̇bn Sebe. Evet, nesep bakımından da tam abat belli olmadığından dolayı, yedi kişinin evladı falan demek gibi bir manaya geliyor i̇bn Sebe. Ve Sebe'nin oğlu aynı olursa, yedi kişi anasına Sebe olursa, Halim Yemen'de bir yerse Herhalde o da Arap idiomunda lisevi belli değil yani. Uzaktan bir var, belki köşe Bu açıdan Hz. Ali onu sürgün etti ama o gittiği yerde benim aklıma gelir ki öyle bir insan var idiyse ve gelip Hz. Ali'ye sen ilahsın dediyse acaba Hz. Ali buradaki o bir insana ilah deyince insan kafir olur, dinden dönmüş olur. On aslında öldürülmesi lazım, o ciddi bir fitne kaynağı. Hz. Ali Efendimiz hangi iştahatla onu sürgün etti, öldürmedi. Bu hep öteden beri kapıma takılır. Ama vakanın cereyan şekli böyle olmayabilir, bizim bildiğimiz gibi. Hadis kitaplarına intikal ettiği gibi olmayabilir. Ve o vaka mevzunda bizim bildiğimizden farklı, Hz. Ali'nin bildiği bir şey vardır. Çünkü Önemli bir ilim adamı Hazreti Ali, önemli bir idareci, Mahmut Akkad Hazreti Osman'a dahi demiyorum, ama Hazreti Ali'ye dahi diyor. Hazreti Osman da büyük bir insandı ama dahi demiyor. Belli ölçüleri var, kriterleri var. Bu açıdan nafıklara karşı öyle bir tavır takınılmış. Günümüzde de aynı şey söz konusudur yani, bazı insanlar sezilleri elden geldiğince idare etmek lazım. Muhalif hale gelirlerse tahribatları daha büyük olur. Tatlı dilgelerini delikten çıkarır. Hoş bir muamele. insanları yumuşatır. Diyaloğun bize getirmediği, getiremeyeceği insan yoktur. Mülazasıyla hareket etir. Daha iyidir ki. Abdestli, abdestsiz mecbur camiye geliyorlardı. Esniyorlardı, geriniyorlardı. Kur'an-ı Kerim anlatırken diyor ki وَاِلَا قَوْمُ اِلَا الصَّلَاتِ namaza kalkarken demiyor falan filan. Falanın oğlu. Namaza kalkarken onlar uyuşuk uyuşuk kalkarlar. Tembel tembel miskin miskin esniye esniye kalkarlar diyor. Demek camiye geliyorlardı. Dışarıda kimsenin yanında Ramazanda bir şeyi biçmiyorlardı. Harplerde çok ciddi ölüm tehlikesi olursa başkaları da böyle kaçtığında onlar da kaçıyorlardı. Kaçmak icap ediyor derlerdi. Genelde kaçmazlardı dururlardı belki tehlike noktalarında bulunmamaya çalışırlardı ve böyle olunca işte bazıları hakikaten çok yakın durduğundan dolayı gönülleri yumuşar ve bazılarında evlatları aileleri çocukları torunları Müslüman olur